Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Eski Zaman İplikleri Yazan Birgül Mancuhan Yöneten Semih Sergen Yapımcı İsmet Keten Efektör Hamit Çelik Teknik yapım Ali Ersoy Oynayan sanatçılar Filiz Hatice Ergök Aysun Hülya Gülşen Anne Ümit Sergen Reşit Sönmez Atasoy, Şemsi Ejder Akışık, Rıza Sinan Pekinton, Birinci Kız Öğrenci Zafer Çankaya, İkinci Kız Öğrenci Neriman Aslan, Feridun Hakkı Ergök, Seyfi Ensar Kılıç, Hülya Meltem Keskin, Yaşlı Kadın Refika Özbayar. Gel buradayım Yine anneannemin odasındasın ha Deminden beri seni arıyorum Annem yoluna börekte koyayım mı diye soruyor <gülüyor> İstanbul'a her gidişim bir olay oluyor bu evde <gülüyor> Annemi bilmez misin Biri yola gitmeye görsün Bir otobüsü doyuracak kadar hazırlığa girişir Sahi sen ne yapıyorsun burada Hiç Oturuyorum <gülüyor> Işığı da yakmamışsın Hava baya karardı <gülüyor> Doğru farkında değilim Sen yakıver Sırtındaki anneannem inşallah mı? Hı. Ay, çok serin burası. Üşüdüm ben. Öyle mi? Ben üşümüyorum. Hadi bırak hoşalı da aşağı inelim. Sobayı yaktı annem. Salon sıcacık. Şalla gelsem olmaz mı? E, olur tabi. Aysun, seni üşüten soğuk değil. Bu şal galiba. Nasıl nasıl oluyor da büyüm parçası hepinizi ürkütüyor anlamıyorum. Ürkmek değil de sanki. Sen git. Ben de gelirim birazdan. Anneme de söyle börek istemiyorum. Ne oldu? Abla... ...ne var bu odada? Neden sık sık gelip saatlerce oturuyorsun? Bilmem. Seviyorum burayı. Anneannemi, abimi. Geçmiş günleri hatırlıyorum. Bekliyorum belki. Sanki... ...kapı açılacak... İkisi kol kola içeri gireceklermiş gibi geliyor Annem anneannemin ölümünden sonra Hiç dokunmadı bu odaya Evet sanırım onun saygı biçimi de bu Annesinin odasını Eşyalarını Ve hatta kokusunu koruyarak onu yaşatmak Değişik bir kadındı anneanne Öyleydi Hatırlıyor musun Her İstanbul lafı geçtiğinde Üsküdar'daki konaklardan bahsederdim <gülüyor> Geçen sene o evi aradım Aa, Çoktan yıkılmıştır herhalde Evet ...bulamadım zaten. Ama anneanneme oraya gideceğimi söz vermiştim. Döndüğümde... ...gördün mü evimi diye sordu. Hiç yıpranmamış anneanne dedim. İçinde oturanlar eve iyi bakmışlar. Pırıl pırıldı. <gülüyor> Öyle sevindik ki olsun. Ha, karşılarındaki konakta da sevdiği çocuk otururmuş. Ha, dur bakayım neydi onun adı? Maksud. Ha, maksud. <gülüyor> o evi de sordu. Aynı eskisi gibi dedim... Aynı senin hatırladığın gibi Gölgeli konağın oğlu Ut çalan Maksud <gülüyor> Kimseye etmem şikayet Ağlarım ben halime Sahi o şarkıyı çalarmış hep değil mi <gülüyor> Bazen eski aşklar Daha mı başkaydı diye düşünüyorum Bir gün ona Sevileni unutmak mümkün mü anneanne Diye sormuştum Onun için mümkün değildi herhalde Anneannem yaşadıkça Maksud da onunla yaşadı Evet yaşlılık çekilen bir perdedir Filizciğim demişti Yaşananlar onun gerisinde Karanlıkta kalır Ama bazı şeyler vardır ki Daima perdenin önündedirler Pırıl pırıl İşte onlardan biri de sevdiğindir Ne güzel konuşurdu En çok da sana anlatırdı İçtenlikle dinlerdim de ondan Bir gün şalın renklerini nasıl böyle canlı kalabildiğini sormuştum da Eski zaman eplikleri demişti Gerçekten hiç yıpranmamış Çünkü o şal da perdenin önünde kalanlardan Aysun bu yüzden parlaklığını asla yitirmeyecek. Aman bu hiç mantıklı değil. Olabilir. Ama ben inanıyorum. Seni çok severdi zaten. Sonra da abimi. Seni de severdim. Yok en çok sizi severdim. Şimdi ikisini de yitirdim. Arda arda. Abla bu oda seni çok üzünlendiriyor, değil mi? Bilmem. Ama kendimi daha iyi hissediyorum burada. Kaza. ...o kaza her gece rüyama giriyor Aysun. Bak halsın. bu konuyu konuşmayalım istersen. Hayır dinle. Kimseye anlatamıyorum. O zaman da taşınmaz oluyor. Hiç değişmiyor rüya Aysun. Hep aynı. Tıpkı o geceki gibi. Lütfen abla bak ellerin titriyor yine. Hülya ile ben arabanın arka koltuğundayız. Direksiyonda Feridun'u görüyorum. Yanımda abim oturuyor. Kıvırcık saçları hemen önümde. Uzansam dokunabilirim sanki. Sonra... Birden farlar gözüme alıyor Kör edici bir ışık Hiç dinleyen bir korna sesi Yarın sabah mı gidiyorsun? Ha? Evet Sabah Ne kadar sürecek bu master? İki sene sanırım Aysun hey, Eyvah annem çamaşırları da topla demişti Unuttum geliyor musun sen de? Senin az sonra gelirim Efendim anne Affedersin çamaşırları toplamayı unuttum Ben topladım Filiz yine annemin odasında değil mi? Evet sanırım orada huzur buluyor anne Nedir bu anlamıyorum Annemin koltuğuna oturup Arpacı kumrusu gibi düşünüyor oh, Bir zamanlarda şala takmıştı Şal <gülüyor> üzerindeydi şimdi Ablamın o şala garip bir bağlılığı var Bilmez miyim kızım ne kıymetli şaldır o Anneannem ona vermişti Aman mübarek olsun kimsenin istediği yok zaten Üzerindeki desen çok değişik Anneannem neden öyle bir şey işlemiş acaba Aysun bir desen başlama yavrum Anneanneni tanımazmış gibi konuşuyorsun Herkes şal örmüştür Herkes kendince bir desen yapmıştır Ne bileyim kuş çiçek <gülüyor> Anneannen de tutmuş yukarıdan aşağıya ikiye bölünmüş bir kadın deseni işlemiş Yoksa o kadın anneannem mi? Yıllar önce anlatmıştı Kalbi İstanbul'da kalan yarım bir kadın olarak gelmiş bu şehre Ablanı sorsana o daha iyi bilir Neyse neyse hadi bırak bunları da şu çamaşırları katlayalım hadi Anne bir şey merak ediyorum Ablam anneannemi sevdiği adama vermediklerini söylüyor Teyzemse bambaşka Allah şeyler Allah Allah başladık yine Hadi yavrum tut şunu... Ama anne ne var saklayacak? Bir aşk öyküsü sadece. Zehra ile maksud. Aa doğru konuş. Ne aşkıymış? Başka konu kalmadı. Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp bunu koyuyorsun. Ama teyzem altya. diyor ki. Aman kızım yavrum pekala teyzen doğru söylüyor tamam mı? Öyle anneanneni istemişler de vermemişler gibi şeyler olmamış. Adam hastalanmış ve ölmüş. Ama annem asla kabul etmemiş gerçeği. Bir sürü çılgınlık yapmış. Hele buraya gelin geldikten sonra. Ee, dedemi istememiş belli ki. Ay Aysun şimdi düşüp bayılacağım yavrum yeter artık. Şunları alt çekmeceye Hı. yerleştir hadi. Peki. Yani. Anneanne bablamla iyi anlaşırdın. Hmm, biliyorum. Anneme öyle çok benzer yanları vardı ki. Evet bu da seni korkutuyor. Allah'ıma dua ediyorum. Kızımı Filiz'imi bize bağışlasın diye. Anne. O Ferud'un alçağıda bir gün cezasını buluruz. Anne böyle konuşma. Neden konuşmayacakmışım yavrum? Arabayı o kullanıyordu. Unuttun Hayır, mu? Hayır unutmadım ama anne unutmuş. Sus, sus, sus artık yavrum sus. Abinin ölümünden o sorumludur. Çok acımasısın. İster miydi böyle bir şey olsun? Kendi kardeşinin Hülya'nın da kolu sakat kaldı Hala o kazada. Hala konuşuyor. Hala onun savunmasını oh, yapıyor peki, peki. bana. Ben Kenan'ımı kaybettim anlıyor musun? Hanım. Sesin dışarılara taşıyor Hoş geldin Reşit bey yok bir şey yok Filiz nerede Yukarıda baba iner şimdi Kızına yolluk hazırladın mı hanım Aa, Alemsin bey Sanki ilk defa yolcu uğurluyoruz Ben gazetemi okuyayım şu köşede Senin cinlerin tepende yine anlaşılan Aa, Anne ablam börek istemiyormuş İyi iyi ben yemeğe bakayım Biraz sonra gel de salatayı yapıver Tamam gelirim Aysun Ne oldu? Aman baba hep aynı şey Abimin ölümünden Feridun sorumluymuş da cezasını çekecekmiş de falan filan Açmayın bu konuyu diye kaç defa tembih ettim ben size Ben açmadım ki o kadar zaman oldu hala unutamıyorum E olsun sen yine de elinden gelen itinayı Hı, göster Peki baba peki Ablanın gidişi anneni daha hassaslaştırdı bu günlerde benim de hiç kafam yatmıyor şu master işine Yok öyle deme insanın mesleğinde ilerlemesi güzel bir şey E ne olacak yani Yarın öbür gün evlenip çoluk çocuğa karışacak Ne işe yarayacak o zaman master Ay baba yanlış düşünüyorsun Öyle öyle, öyle. Burası küçük bir şehir değil ki Üniversite bile kuruldu Sen de burada büyüdün Şimdi bankada bir işin var Yok efendim tutturmuş bir master Velhasıl anlamadım gitti bu kız Merak etme master bitince döner İnşallah hiç umudum yok ama inşallah. Aysun. Hmm. Hani salata yapacaktın kızım? Aman koş koş. Kızılmayalım yine anneni. Abla. Master'a başlaman sanki... Sanki bir kaçışmış gibi geliyor bana Oh Ne akıllı kardeşim varmış benim an Dalga geçme öyle değil mi Eğer abimi kastediyorsan O öleli üç yıl oldaysın Kaçmak için biraz geç kalmış sayılmaz mı e, İyi de o olaydan beri Hiç burada kalmıyorsun ki Sadece yazları o da tamamı değil üstelik Bir gün ya da bir yıl Benim için hiç fark etmiyor Burada soluduğum havayı Ayrıldıktan sonra da atamıyorum içimden İşte bak Dayanamadığını söylüyorsun Doğru dayanamıyorum Ama kaçmaktan farklı bir şey bu Sorun yalnızca bu evde değil Garip bir madem havası sinmiş bu şehri sanki Ya da bana öyle geliyor İşte dayanamadığım bu Feridun'u gördün mü? Evet O işi bitirdim Siz birbirinizi seviyorsunuz ama Yok canım, ciddi misin? Abla hiç olmazsa bununla alay etme. Alay etmek mi? Bak Aysun, belki anlaşılmıyor ama yeterince kötü durumdayım. Bir de sen üzerime gelme, olur mu? Ama yanlış bu. Kime göre yanlış? Sana göre, Feridun'a göre. Ama bana göre değil. Kapatalım bu konuyu. Yarın gidiyorum. Ve kafamı toplayıp hazırlanmam lazım. Ah, kırmızı kazağımı gördün mü? Dolapta bulamıyorum Haa holdeki şifon yerde olabilir Abla son bir şey soracağım Sor bakalım Aysun Hanım Feridun'u suçluyor musun? Emin değilim Yaşananları unutmanın imkansız olduğunu biliyorum Ama belki daha az Hatırlamayı başarabiliriz Bunu yapmalıyız Hepimiz sen, ben, Hülya, Feridun. Bu öyle zor ki. Biliyorum. Geçmişi hatırladığımda dayanılmaz bir çaresizlik hissediyorum. Abim, seveceğim, Güveneceğim hatta kavga edeceğim o biricik insan yok artık. O zaman da, evet, o zaman da büyük bir öfke duyuyorum. Hı hı. İçimde bir ses, suçluyu bul, cezalandır diyor. Peki suçlu kim? Perudun mu? Hayır Bize çarpan kamyon şoförü mü? O zaten öldü Ölmemiş bile olsa suçlu olduğuna ben karar verebilir miyim? Ya da onu cezalandırmaya hakkım var mı? Perudunla her karşılaşmamda Önce soğuk davranmak geliyor içimden Sonra göz göze geliyoruz Öyle bir bakışı var ki abla inan dayanılır gibi değil Anlıyorum Aysun Sana delice gelecek ama Bazen neden o arabanın içinde hepimiz ölmedik diye yeriniyorum Şimdi sen gidince her şey daha zor gelecek bana Böyle konuşma Bak iki yıllığına sadece senin olacak bir oda bırakıyorum Aa, Ben senin olmanı tercih ederdim Ciddi misin? Ben olsam etmezdim Sen beni sevmiyorsun <gülüyor> Aysun Masum bir arzudan neler çıkartıyorsun Sen benim kardeşimsin Ama insanların seçemeyeceği bir şeydir bu Pekala eğer seçme şansım olsaydı yine seni seçerdim. Tatlı, yumuşak, <gülüyor> sevecen Aysun'u. <gülüyor> Memnun oldun mu? Seni çok seviyorum abla. Ne kadar? Seni çok özleyeceğim. Hı? Ne kadar? Aman abla yine anaya alıyorsun <gülüyor> beni. Almıyorum. Beni seviyor musun gerçekten? Elbette sevmez olur muyum? Gel o zaman. A abla bırak kolumu ne yapıyorsun? Ah. Bağır pencereden hadi. Ne? Bağır. ...ablamı seviyorum, onu özleyeceğim diye bağır. Aman abla saçmalıyorsun. Neden? Gizli ya da utanılacak bir şey mi bu? Hayır değil ama Ay şimdi ben öyle... Hadi o zaman bağır, bekliyorum. Hayır yapamam. Peki, o halde ben yaparım. Abla yapma, dur. Bekliyorum. <gülüyor> Ablamı seviyorum. Olmadı, daha yüksek. <gülüyor> Ablamı seviyorum, onu çok özleyecek. Şemsi Beyler Rıza Efendi bakkalın önünde laf <gülüyor> Onlara duyuralım. hadi bir daha. Ablamı seviyorum. Onu çok özleyeceğim. Eh, <gülüyor> fena değil. Bir de beni dinle. Ayşunu çok seviyorum. Onu özleyeceğim. <gülüyor> tamam. Bak bakıyorlar. <gülüyor> Hay Allah, nasıl bakıyorlar? <gülüyor> abla, Allah sen, sen. <gülüyor> Söyle çekim. Bilissin. <gülüyor> Özür dilerim Aysun Aa, Ne oluyor ne var? çağırıyorsunuz Yok bir şey anne Aa, Aysun neden ağlıyor Gidiyorum ya ona üzülüyor Kızım yapma böyle Sıkıntım yetmezmiş gibi bir de sen bunaltma Tamam annem uzun bir süre rahat edeceksiniz. Oh, Filiz nasıl böyle konuşursun Mutlu mu oluyoruz gidiyorsun diye Mutlu olacaksınız demedim. Rahat edeceksiniz demedim Kızım. Tamam anne, özür dilerim. Oh, hadi yat artık. Sabah erken kalkacaksın. Peki anne, iyi geceler. Aysun Çok üzgünüm. Boşver abla. Hadi bavulunu hazırlayalım. <Gülüyor> kıza yine Rıza Efendi. Bilmem ki Şemsi Bey. O kazadan beri iyice tuhaflaştı. Eskiden de öyleydi beyim. Başka mıydı sanki? Haklısın. Ama o kaza... ...iki aileyi de perişan etti. Hmm. Feridun hala kendine gelemedi. Suçluluk duygusu bitirdi oğlanı. Kolay değil Şemsi Bey. Arabayı o kullanıyordu. O kullanıyordu ama suçlu değildi ki. Hatalı sollamış gelen bir kamyona... ...ne yapabilirdi çocuk? E, gel de anlat bunu ona. En yakın arkadaşını Kenan'ı kaybetti Hülya'nın kolu sakat kaldı ee, Neresinden bakarsan bak Zor beyim zor Doğru Allah kimsenin başına vermesin O zamanlar Filiz de sözlü değil miydi Feridun? Ha, öyle gibiydi Üstelik Kenan'la Hülya'nın da nişanları yakındı Hepsi geçmişte kaldı Hayatları hallaç pomuğu gibi atıldı çocukların e, Filiz fakülteninde yükseyi var ya İstanbul'da ondan yapacakmış işte. Bastur ha. ondan işte ondan. Nasıl okuyacaksa bakalım. Öyle deme. Dili doldur ama çok zeki kızdır. Üstelik güzel de. Onu her gördüğümde rahmetli anneannesini görmüş gibi oluyorum. Ne kadın o. Bebil sen rıza efendi. Buraya gelin geldiği günü dün gibi hatırlarım. Bütün gençlerin aklı başından gitmişti Sor bak babana Zehra'nı mı iyi hatırlar <gülüyor> İlahi Şemsi bey Babam dün yediği yemeği hatırlamıyor artık <gülüyor> Yok ya, Yemeği hatırlamaz ama onu hatırlar. <gülüyor> Soğuk Yaklaşılmaz bir güzelliği vardı Hele o gözleri Bazı geceler ağladığını duyardık sokaktan geçerken Bir anlam veremezdik Alışamamış besbelli buralara Öyle İstanbullarda da büyü Sonra her şeyi bırak Kalk bu taşra şehrine gel e, Beğenmediyse gelmeseydi Şemsi bey Öyle demeriz Rıza efendi Hayat her zaman insanın kendi açtığı su yolunda akmıyor hmm. Neyse Oo, Epey geç olmuş Ben eve gideyim artık Hadi iyi geceler İyi geceler Şemsi bey İyi geceler Sen mi ben mi Böyle zor olacağını bilseydim hiç girmezdim bu master işine Master dedin de duydun mu bugün olanları Yo neyi Filiz'in yaptıklarını tabii. Hayır duymadım ne yapmış e, Anlatsan Allah aşkına çatlatma sana. Profesör Kemal bey herkesin içinde Yapmadığını bırakmamış Filiz'in tez hocası değil miydi o Evet Kemal bey tezinin son şeklinde eleştiri getirince Dosyayı suratına atmış Ne İnanamıyorum. Yapmış mı bunu gerçekten? <gülüyor> Vallahi yapmış Kemal beyin hali görülecek gibiymiş <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah Orada olmayı çok isterdim Ben sana bu kızla bir gariplik var diyordum da inanmıyordum Gör işte Ama Filiz'inki de eş değil yani Yüze yüze kuyruğuna gel sonra bir anda İstese idare edebilirdi Şunun şurasında ne kalmıştı ki? Yazık oldu Çok başarılı bir tez çalışmasıydı Bu doğru işte Akıllı kız hmm. Akıllı mı bilmem ama Onun varlığı beni hep tedirgin etmiştir Herkes bizim gibi düşünmüyor Ne demek istiyorsun Bazı erkekleri kastediyorum Çok beğeniyorlar onu hmm. Ne buluyorlarsa Hele o gözleri İnsanı ürkütüyor O gözler Murat'ı sımsıkı bağlamış ama hı hı. Öyle diyorlar Fena tutulmuş bilize Çocuğa acırım <gülüyor> işte otobüs geliyor Hoşça kal. Görüşürüz canım Arabayı biraz yavaşlatabilir misin Murat ya, Tamam Afedersin İyi mi şimdi Çok iyi Doğru mu bugün olanlar Doğru Lütfen olanları anlatır mısın Feliz? Sen her şeyi biliyorsun zaten Bir de benden mi dinlemek istiyorsun Hocana karşı biraz ileri gitmişsin galiba İleriden ne anladığına bağlı bu Filiz beni dele etme Pekala Senin ölçülerine göre ileri gittim Nasıl böyle bir şey yapıyorsun anlamıyorum Anlaşılmayacak bir şey yok Murat Tezim mükemmeldi Ama o her götürüşünde bir bahaneyle çevirdi bu kadar dayanmış olman bile bir mucize. Herkes amacına ulaşmak için dayanıyor ama. Böyle genellemeler yapma Murat. Söz konusu olan benim. Ben de katlanamıyorum. Ne demiş adam? Elmanın kurduysan üzerinde olamazsın. Hı. Elmanın kurduymuş. O zaman ışığı asla göremeyeceksin. Sen görüyor musun Işığı? Madem ki ben üzerindeyim. Elmanın karanlıkta olmadığını kim söylüyor? Üf, yeter artık Filiz. Peki. Yetsin bakalım. Söylemek istediğim şu. Pek çokları gibi bir yabancıyı oynamıyorum. Bu gördüğüm benim aslım, özüm. Maskem, kostümlerim yok. Seni ve çevremdekileri ürküten de bu işte. Böylesine açık ve örtüsüz olman. Aa, şu kayalıkların yanında biraz duralım mı? Hı? Denizi seyretmek istiyorum. Hı, tabii, nasıl istersen. Seni seviyorum Filiz Biliyorum Neden evlenmiyoruz öyleyse Evlenmek mi Hani bu konu kapanmıştı artık Dayanamıyorum Filiz Bana öyle uzaksın ki Mutsuz olduğunu biliyorum Zaten hiçbir zaman insanlara mutluluk veremedim Huzursuzluklarım Gerginliklerim hep onlara yansıdı Sana Aileme Feridun'a bile Sorun Feridun zaten ah. Keşke bu kadar basit olsa Ne peki karmaşık olan ne Bilmiyorum Bir insanın hiç sorgusuz Kendisini diğerine sunmasını Ve karşılığında da onun hayatını istemesini Anlamıyorum O hayat benimse eğer Onu ben biçimlendirmeli ben yönlendirmeliyim Peki Bu biçimlendirme bu yönlendirme işlemi sırasında Biri yanında olamaz mı Örneğin ben Biri olabilir belki Ama bu sen değilsin çünkü asla verdiğimde yetinmezsin. Daha çok, daha çok istersin. Bazen ellerimin arasından kayı verecekmişsin gibi geliyor bana. <gülüyor> Alemsin Murat. Ben asla ellerinin arasında olmadığım ki kayıyım. İşte bunu anlamıyorsun. Anlamayan sensin. Seni seviyorum Filiz. Daha da öte sahipleniyorsun Murat. Sevdiğin şeylerin bütün olarak senin olmasını istiyorsun. İşte bu yüzden birlikteliğimiz yürümez. Aslında gerçek olan ne biliyor musun Filiz. Sen yalnızlığa tutkunsun Sanıyorum Master'ı da bitiremeyeceksin Sanırım Peki ne yapacaksın Şu burs işini ciddiye alırsan belki İsveç'e giderim Ben Peki ya ben ne olacağım Sen Kendin gibi tatlı biriyle Kurallara uyan dengeli Cici bir kızla evleneceksin Sonra çocuklarınız olacak Kızın olursa adının Filiz olmasını isteyeceksin Filiz lütfen <gülüyor> Karında huylanacak tabi Ne yapıp edip bunun nedenini öğrenecek Ve seni doğduğuna pişman Dalga edecek Dalga geçme Filiz <gülüyor> Dalga geçmiyorum Sadece biraz havayı yumuşatmak istiyorum Benimle mutlu olamazsın Murat Yalnız sen değil Hiç kimse olamaz Zaten bir süre sonra Bensiz olmanın sana huzur verdiğini göreceksin Zamana şansını. Hepimiz buna zorunluyuz aslında Hadi hanım Acıktık artık Getir şu çorbayı oh, Getiriyorum ya işte Heh. Koy masaya koy Açlığa da hiç dayanamıyorsun Reşit Hadi uzatın tabaklarınızı bakalım Buyur hanım <gülüyor> ee, Anlat bakalım Filiz <gülüyor> Ne anlatayım baba Aa, Sağ ol anne yeter Tekrar alırım ah, Unuttuk İstanbul'u artık Biraz havasından suyundan bir şeyler anlat işte Kalabalık, gürültü Otobüs buralara yaklaşınca Sessizliği ne kadar özlediğimi hissettim Eee az kaldı Master'ın bitmesine zaten Hı. Temelli kavuşursun sessizliğe Biter mi bu sene? Hayır baba Yani Daha ne kadar kalırsın İstanbul'da? Baba On beş gün sonra İsveç'e gidiyorum Orada tamamlayacağım master'ı Ardından da doktora yapmayı düşünüyorum Ya Böyle olacağını biliyordum Reşit zaman Zaman değişiyor değil mi Zamanın değişmesi neden Aysun etkilemiyor Neden o gitmeyi düşünmüyor Ben ve Aysun farklıyız baba Doğru farklısınız Sen üzen sorun yaratan düşündürensin Reşit Babam haklı anne Ben lokale gidiyorum ee, Baba lütfen gitme konuşalım Of. Kızım neden hemen söyledin Acelen neydi Ha şimdi ha yarın Nasılsa işiteceklerim değişmeyecekti Öyle demek istemedi aslında Ne demek istedi o halde Yani üzülüyor Burada olma işine Anne Bu rolden sıkıldığın olmuyor mu hiç Daima aradasın Tampon bölge gibi Eskiden ihtiyacı olan seni yanına isterdi. Şimdi kendi kendine ortaya atılıyorsun Nedir bu özveri mi Kimse üzülsün istemiyorum yavrum Bir işe yaramıyor ama Olsun ben üzerime düşeni yapayım da Nedir anne üzerine düşen Üzerine düşüp de kalan seni ezen Gerçek düşüncelerin isteklerin nerede senin Filiz uğraşma benimle yavrum Sadece annem. Bir tek o İnsan olduğunu Kendince yalnız ona ait duygular taşıdığını Ve bunlara da kimsenin dokunmaya incitmeye hakkı olmadığını biliyordum Onu kendine örnek mi alıyorsun yavrum Örnek almıyorum Ama ona benzediğimi Ve onun gibi hissettiğimi sanıyorum Bak şunu unutma yavrum. Bu şehirde kimse annenini arasını almadı. O istedi mi aralarına girmeyi? Bir ayrı kotu gibi yaşayamazsın. Eğer onun gibi yaşamayı seçersen söyle söyle. Da... Sana da deli derlerdi. Of nasıl böyle saygısızca konuşabiliyorsun Filiz? O senin annenin. O hayret yani hayret hayret. Özür dilerim ama anne. Onun öyle olmadığına tek inanan benim Saçmalıyorsun Hayır anne. anne Sadece sizin düşünüp de söylemeye cesaret edemediklerinizi dile getirdiğimde Dehşete kapatıyorsunuz Yeter filiz yeter yavrum İlk geceden bitirme sermayeni Sonraya da bir şeyler kalsın Yarın gidiyorum anne Kızım daha bugün geldin Görüyorsun anne olmuyor Hayat benim geçerli parayı bulamadığım bir alışveriş sanki Ümitle uzatıyorum elimdekileri Olmaz diyor bu geçmez. Bir iki gün daha kalsan yavrucuğumla. Yok yavrum, anne. Ha? Yurt dışı işlemlerim bitmedi daha. Yetiştiremeyebilirim. Aysun ne zaman gelir? Eh gelmek üzeredir. Bu mesailer yoruyor onu. Sağlan'ı da çok ihmal ediyor. Yediği biraz yoğurtla meyva. Koskoca kız anne karışma artık. Ah! Aysun geldi galiba Hoş geldin abla <gülüyor> Hoş bulduk canım gel bir öpeyim hmm. Nasılsın? Öğleden sonra aradım evde kimse yoktu Kabristan'a gitmiştim anneannem <gülüyor> Siz iki kardeş konuşun yavrum ben bulaşıkları yıkayım <gülüyor> eh. Abla Hı? Babamı gördün mü? Evet görüştük O ilk perdeydi sen kaçırdın Kan gövdeyi götürdüm. Seyirciler canlarını zor kurtardılar <gülüyor> Meyve yer misin abla? Hayır canım Sen başka bir şey yemeyecek misin? Aa, ne yazık ki iyi yemiyorum Görüyorsun kiloları Biraz abartıyorsun bence Annem üzülüyor İki arada bir derede hemen bahsetti mi bundan? Sağlığından yana endişe Ama. duyuyor Neden endişe duymuyor ki? Her olay bir endişe kaynağı onun için Biraz müzik dinleyelim mi? Tabi Feridun içiyor mu yine? Evet Hele senin geldiğini duymuşsa Şimdi mutlaka içiyordur Hülya nasıl? Uğraşıp duruyor Feridun'la annesiyle Ama hep iyi niyetli Okulda öğrencileri çok seviyorlarmış <gülüyor> Dünyayı Hülya gibiler ışıklandırıyor Renklendiriyor aslında Onlar da olmasa hayat iyice çekilmez olurdu <gülüyor> Abinden sonra kimseyi istemedi Hepimiz gibi onun da Zamanı ihtiyacı var Aysun Bir gün tekrar sevecektir Buna inanıyorum İçimizde yüreği sevgiye en açık olan o çünkü Belki de sevmeyi en iyi bilen Abla Peridun'la Tünkar Ben gidiyorum Gidiyor musun? Evet İsveç'e Master'ı orada yapacağım Oysa ben Oysa sen neler düşünmüştün Döndüğümü Peridun'la yeniden başlayacağımı Öyle değil mi? Ama birbirinize destek olabilirsiniz. Birbirimizin koltuk değneği olmak desene şunu. Onun sana ihtiyacı var. Peki benim neye ihtiyacım var? Belki de ona. Hayır canım çözüm bu değil. Abla darılma ama çok bencilce davranıyorsun. <gülüyor> Harika suçlanıyorum. Neden? Burada kalmadığım için. Onu gerçekten sevseydin her şeyi göğüsler burada kalırdın. ...ne kadar basitmiş de ben görmemişim. İki elma, iki elma daha... ...dört elma eder. Öyle ama... Öyle değil sevgili kardeşim. Bazen elmalarla armutları da toplaman gerekebiliyor. Farkında mısın abla? Daima her şeyi zorlaştıran sensin. Peki Aysun. Öyle olsun. Ama şunu hiç düşündün mü? Neden kimse gidemez buradan? Neden herkesin kalması gerekir? Feridun'u kastediyorsa... O gidemez. Yalnız o değil. Hiçbiriniz gidemezsiniz. Unuttuğun bir şey var abla. Biz büyük kentli değiliz. Taşralıyız. Yani burada kalışımız hiç daha normal değil. Sizinki buralı olmayı aşan bir şey Yalsun. Sanki... ...sanki kan damarlarınız bedeninizle sınırlı değil... ...bu şehrin evlerinde... ...sokaklarında... ...bağlarında dolaşımını tamamlıyor. <gülüyor> Sen de buralısın. İstediğin kadar uzağa git, damarlarının ucu burada. Buraya yaptığım her yolculukta düşünüyorum. Bu şehri, insanlarını, sizleri... ...değişen bir şeyler olabilir diyorum kendi kendime. Annemi daha umutlu, babamı daha hoşgörülü... ...seni daha bağımsız bulabilirim. Sonra... ...sonra hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. <gülüyor> Değişen bir sürü şey var aslında. Ama sen öyle ön yargılısın ki görmüyoruz. Değişenler ne Aysun? Mesela tarihle yüklü binaların yıkılması, yerine sevimsiz zevksiz apartmanların dikilmesi. Bu mu değişiklik dediğin? Ha, bir de yüzlerde artan çizgiler. Ona engel olamıyorlar ne yazık ki. Bak, şu vazo bile bildim bileli buradadır. Sen neden söz ediyorsun Allah aşkına? Ben biraz dışarı çıkmak istiyorum Hülya'ya mı? Gitmeden göreyim onu Sadece onu mu? Peki onu ve Peru'dunu. Rahatladın mı? <gülüyor> yine düzenli mektuplaşıyor musun Hülya'yla? Evet Benimle onunla olduğun kadar yakın olmadın hiçbir zaman <gülüyor> Kapan da bunu yine sevgi olayına bağladın değil mi? Oysa öyle değil Bazen Hülya'yla beyin dalgalarımız aynıymış gibi geliyor bana yani birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Senin de böyle bir dostluğu yaşamanı isterim. Sen mi? Ben sıradan biriyim. Sıradan insanların da pek böyle duygular yaşama şansı yoktur. Saçmalama Aysun. Benim için çok özelsin. Tamam mı? Doğru mu söylüyorsun abla? <gülüyor> İstersen cama açıp tüm şehre söyleyebilirim. Sakın, ha, sakın onu yapma. <gülüyor> Yürüyün Seyfi Hocam, oturun. Canımı sıkıyorsun ama. Çok anlamsız davranıyorsun. Dünyada yeterince anlamlı ve kontrollü yaşayan var zaten. Bırakın da azıcık düzeni bozalım. Neden böyle davranıyorsun? Gençsin, önünde bir hayat var. Oysa sen her şeyin sonuna gelmiş bir insan gibi boş veriyorsun. Bile bile harcıyorsun kendini. <gülüyor> Belki bu da benim yaşama biçimim. Yaşama biçimiymiş. Biçim falan kalmamış artık. Filiz gelmiş. Ne yapalım yani? O için kararttın dünyanı be oğlum Bırak artık Bu duygu saplantı haline geldi sende İşte bunda haklısınız hocam Saplandığım doğru Çekip çıkaramıyorum kendimi Maşallah çok çaba harcıyorsun kurtulmak için Bak oğlum Seninle uzun yıllardır beraberiz Önce öğretmenin oldum Sonra arkadaşın öyle değil mi Öyle Beni sayarsın değil mi ah, Bu ne biçim zor hocam Dinle beni Hayat çok süratli akıp gidiyor Feridun. Bırakın aksın hocam daha hızlı aksın Öyle değil işte Benim yaşıma geldiğinde Romatizmaların azıp belin sık sık Tutulmaya başladığında Boşa geçen bu gençlik yıllarını Üzeceksen Geçmiş rahat bırakmayacak Ben zaten geçmişte yaşıyorum hocam Yakamdan düşmüyor ki Feridun yanılıyorsun Geçmişi durmadan sorgulayan sensin Onunla uğraşmaktan Bugünü ve yarını görmüyorsun Oysa hayat ışıl ışıl seni bekliyor Hayat benim için tatsız tutsuz ama içilmesi gereken bir çorba gibi Ben de istemeye istemeye ama bir an önce bitirmeye çalışarak içiyorum onu. Harika Sen kafan çorbanı içerken Diğer insanlar Annen, Hülya ne yapıyorlar acaba <gülüyor> Onlar da kendi çorbalarını içiyorlar tabi Kendine gel Feridun Senin gözünde hayatının bir anlamı olmayabilir Ama madem ki onlar için var o halde çaba göstermelisin. Bu konuşmalar hiç değişmez değil mi hocam? Dünya kurulduğundan beri böyledir. Kurallar, sorumluluklar, yapılması gereken işler. Hayatın yapı taşları bu saydıklarım. Üstelik hiç de yakınılacak şeyler değil. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz hocam? Elbette. <gülüyor> Desenize, sizin de çorbanız pek lezzetli değil. Ferudun taktın ama çorbaya. Bir çizgi var hocam. Herkesin yürümesi gereken bir çizgi var. ...kimse dışına çıkamaz onu. Oysa sevgi, ışık... ...renk... <gülüyor> ...ve de tat çizginin dışında. Ama kimse görmüyor bunu. Döktürdün yine şair. Ee karşınızda eski bir edebiyat hocası var. Her ne kadar inşaat malzemesi satsak da... ...aradı bir etrafımızı hatırlatmadan duramıyorum. Yaptığın işi sevmiyorsun. Doğru. Yapma o zaman. Yapma o zaman. Ne kolay bunu söylemek. Bırak dükkanı aileni takıl filizin rüzgarına Çık git bu şehirden Bunu mu yapayım yani Bilemiyorum Feridun Bu seni mutlu eder mi bilemiyorum Gülünç ama ben de bilemiyorum Kalkalım mı Bindim. Geçenlerde aslında senden konuştuk Onunla aramız iyi Ama annenle kazadan beri hep aynı Öyle soğuk davranıyor ki Neyse aslında onu suçlamıyorum Belki kendince haklı bile Annem ne yazık ki acıyı yaşayan sadece oymuş gibi davranıyor Her gelişimde daha karamsar buluyorum onu Senin aran nasıl seninkilerde? Bilmem Geldiğimde durgun sudaki sandallar gibiydiler bir rüzgar çıkarttım, hepsi alabora. <gülüyor> İlahi, en çok da bu yanını özlüyorum biliyor musun? Demek böyle Hülya Hanım. Hülya öğretmen. Ah, inanılır gibi değil. Nedir inanılır olmaya? Senin gibi haşaranın ele avuca sığmaz birinin öğretmen olması. Ay, neydi o hüzünlükler? Ne kızsın sen, hiç unutmazsın böyle şeyleri. Unutmadığım gibi bir gün okula gelip öğrencilerine karanlık geçmişini anlatacağım. Ay <gülüyor> <gülüyor> yok, yapma acaba. <gülüyor> Feridun nasıl? Bildiğin gibi işte Bazen düşünüyorum da Beni her zaman görmesi en büyük ceza onun için Böyle düşünmemelisin Çok bunaldığımda evlensem diyorum Ne bileyim Çok incelemeden Öylesine herhangi biriyle Annemi de alırım yanıma O zaman belki Feridun Kendini daha iyi daha özgür hisseder Bunları inanarak Söylemiyorsun değil mi? <Gülüyor> Hülya ah. Neredesin? Salona gel abi İyi akşamlar Oo. Kim gelmiş? Merhaba Feridun Nasılsın? İyi görünmüyor muyum Filiz? Şu anda benim gördüğüm sarhoş bir adam <gülüyor> O geçici bir durum Bak bir zamanlar sevdiğin elmacık kemiklerin bile yerli yerinde Uslu uslu senin öpmeni bekliyorlar Azıcık değiştiğini görebilsem Sevinçle öperdim onları Bakıyorum hala aynı plak çalıyor İstanbullu küçük hanımefendi Seninle konuşmanın ne zor olduğunu unutmuşum Neredeydin abi Seyfi hocayla birlikteydik Bir akşam Seyfi hoca bir akşam Haluk bir akşam. Onlar bir benim dostlarım Doğru dostlar senin Sorunların da Ne demek istiyorsun Hiç sıkılmadın mı Feridun İnsanlara aynı filmi defalarca gösteren bir makinist gibisin Artık kimseyi Hikayen ve hikayenin sonu ilgilendirmiyor <Gülüyor> Yine tepeye tırmandın değil mi Rahat mısın orada Herkes yeterince küçük görünüyor mu? Yoksa azıcık daha ufalayalım mı insancıkları? Sen de ne var biliyor musun Feridun? Acılarını... ...hüznünü insanlara yansıtıp basitleştiriyorsun. Sadece sana ait bir duyguyken... ...özelliğini yitiriyor sanki. Sanki herkesin oluyor. Lütfen tartışmaya başlamayın. Bu küçümsediğin şey paylaşmaktır kızım. İnsanca bir şeydir. Yo. Paylaşmak bu olmamalı. Alkollü gecelere... Senin ne kadar anladıkları bilinmeyen insanlara Duygularını aktarmak paylaşmak değildir Böyle konuştuğunda gerçekten acı çektiğinden şüphe duyuyorum. Abi <gülüyor> Özür dilerim Filiz ileri gittim Aldırma Yalnız kendine acımaktan vazgeç yeter bana Ne oldu bize neler yapıyoruz Hatırlasanıza ne hoş bir gruptuk Olur olmaz her şeye gülerdik Sanki daha güçlüydük Bu küçük şehir tüm değerlerini bize sunmuştu biz de açlıkla sarılmıştık ona Büyüttü, geliştirdi bizi Sonra da alma sırası ona geldi Ne verirsek verelim doymuyordu Daha çok, daha çok istiyordum Gençliğimizi, coşkumuzu Yani hayatımızı Yeter artık, İkiniz de yoruyorsunuz beni Ben bütün suçu yüklediğiniz bu şehri çok seviyorum Gerçekten seviyor musun Hülya? Evet, tıpkı bir anne gibi Beni saran, büyüten, koruyan bir anne gibi bu şehir Anneler cahil olsalar bile sıkıca bencilce sarılabilirler çocuklarını Ama annedirler sonuçta <gülüyor> Hep sevilirler Kızım senin yüreğin güneşli bir ev gibi <gülüyor> Güneş alıyor mu bilmem ama dileyen girebilir Bütün kapılarım pencerelerim açık Sevince de Hüzne de Her yanı kapasan da Hüzün daima girecek bir delik bulur İsveç'e gidiyorum Feriz. Gider gitmez sana yazarım Hülyacığım ben kalkayım artık Bırakayım seni e, Gerek yok iki adımlık yer Ama sen bilirsin Allah'a ısmarladık iki yüz seksen Dersi unuttuğunda sesin kısılmış numarasına kalkışma <gülüyor> sakın Seni çılgın seni <gülüyor> Çabuk dön gittiğin yerlerden tamam mı Gel öpeyim <gülüyor> ah, ah. Döneceğimden ve özleneceğimden emin olabilirsin Sizi yolcu edeyim hadi <gülüyor> Zahmet etme biz gideriz Hay Allah Yağmur yağıyor Yağsın Yaşlanıyor musun ne? Eskiden aldırmazdın yağmura Dönmeyeceksin değil mi Elbette döneceğim Kim bilir ne zaman Beni beklemekten vazgeçersen Sana bu zaman hiç de uzun gelmeyecektir Bazen beklemenin kavuşmaktan daha güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum Özellikle de ben buraya geldiğim zamanlar değil mi? Galiba öyle Sana bir şeyler söylemek istiyorum Kendini iyi ve umutlu hissetmeni sağlayacak bir şeyler Ama nedir bunlar? Ne söyleyebilirim bilemiyorum Beni sevdiğini söyleyebilirsin mesela Bunu biliyorsun seni seviyorum ona bir inanabilsen Her şey çok daha iyi olacak Belki de inanmak aradığım kelime İnanmayı ne çok istiyorum bir bilsen Ama davranışlarınla Sevgiyi bağdaştırmam imkansız Sorun da bu Sevgi kalıplarımızın aynı olmaması Çoğu insanın da aynı değil zaten Sadece aynıymış gibi davranıyorlar Sen davranmazsın ama Ya sen Sen de davranmazsın Geldik işte Şimdi öpebilir miyim elmacık kemiklerinden? Seni seviyorum Biliyorum Dahası inanıyorum Hiç kimsenin benim gibi sevilmeyeceğini de biliyorum Belki başka biçimde Ama benim gibi değil O her kim olursa olsun Yüreğinde benim olan yere giremeyecek Dokunamayacak Öyle değil mi? Öyle Benim için de aynı şey geçerli sana ait çok özel bir yerim olacak içimde Buna inan İyi geceler canım İyi geceler ah. Salonun ışığı hala yanıyor Annem yatmamış Geliyorum Anne Allah, Filiz neden bekledim? Yürü hadi gir yavrum ıslanmışsın. Aa, ne bileyim yavrum hiç uykum yok. Anne, Gidişimi sorun yapmanı istemiyorum. Bu olayı büyütme. Gideceğim ve döneceğim. Hepsi bu. Onca uzağa gidişini kabullenmek öyle zor ki. Küçüklüğünde de böyleydin. Daima herkesten başka davranan bir çocuk oldun. Sana her bakışımda... ...her zorla sarılışımda... Zorla sarılışımda mı? Hatırlamıyor musun? Kendini öptürmeyi hiç sevmezdin. <gülüyor> Doğru. Unutmuşum. İşte o zaman içime bir sızı girerdi. Mutlu olmayacak bu kız derdim. Korkardım. Anne sen daima hepimiz için korkmuşsundur. Yo yo yo. Kenan ya da Aysun için böyle endişelenmedim yavrum. Çünkü onlar bu dünyaya uygundu. Ama sen değilsin Yapma anne Seni zedelemelerine izin verme sakın Kim cesaret edebilir bunu Sen rahat ol Beni merak etme Bu dünyayla başa çıkabilirim Oldu mu Tamam canım Anneannemin şalını alabilir miyim anne? Neden? Bilmem Onu da yanımda götürmek istiyorum Niçin öyle bakıyorsun bana? O şal bir güvenceydi benim için Nasıl yani? Senin buraya dönmeni sağlayan neden oydu sanki Şimdi onu alınca Anne <gülüyor> Biliyorum saçma Ama seni buraya bağlayan o şaldı gibi geliyor bana ya şimdi hiç gelmezsen... Ne olur böyle yapma anne... Sadece çok bunaldığımda ona sarınır... Kendimi daha iyi hissederim diye düşünmüştüm... Tabi yavrum anlıyorum... Sizlere duyduğum özlemi azaltacak o şal... Canım annem... Geri döneceğim... Mutlaka döneceğim... İstanbul tamam mı, mı kızım Evet efendim Buralı mısın? Evet efendim Benim kızım da Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bey ile evli Onları görmeye gelmiştim Tanır mısın? Hayır efendim tanımıyorum Şalın ne kadar güzel <gülüyor> hmm. Oldukça eski bir şal Anneannemin Üzerindeki de sen ne kadar değişik Hiç böyle bir örnek görmemiştim Allah Allah. Eminim görmemişsinizdir. Renkler çok canlı. Sanki yeni yapılmış gibi. Eski zaman iplikleri efendim. Doğru. Nerede öyle iplikler şimdi? Kim bilir nasıl bir ruh haliyle yapmıştır o deseni. Kim bilir? Bunu kimse bilemez efendim. <Gülüyor> Hanın yazdığı eski zaman iplikleri adlı oyunumuzu dinlediniz bir başka oyunda buluşmak dileğiyle <Gülüyor>